853 numaralı konu Hazreti Ali'nin insanları iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmak, tam vazgeçme hususunda korkutması. Evet, Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim, iyiliği emredip kötülükten men etme, emri bil maruf ve anil münker görevinizi gevşeklik göstermeksizin tam olarak yerine getirirsiniz ya da Allah başınıza onların size ve kendisinin de onlara azap edeceği birilerini musallat edecektir. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevinizi yapmadığınız takdirde Allah başınıza şerlilerinizi ve kötülerinizi musallat edecektir. O zaman iyileriniz bedda edecekler fakat bedduaları kabul olunmayacaktır. Hazreti Ali bir hutbesinde şunları söylemiştir. Ey insanlar, sizden önceki ümmetler, günah işlerlerken alimlerinin onları bu işten men etmeye çalışmamaları yüzünden helak olmuşlardır. Onlar günahlara dalıp alimleri de, sakın bunları yapmayın, Allah'ın haram kıldığını işle Demedikleri için cezaları kendilerini çepeçevre kuşatarak helak edip onları dünya yüzünden silmiştir. O halde onların başına gelenler sizin başınıza da gelmezden önce iyiliği emredip kötülükten men etme görevinizi hakkıyla yerine getiriniz. Hem şunu da biliniz ki emri bil maruf ve ne anil münker ne insanın herhangi bir rızkını keser ve ne de ecelini yaklaştırır. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Cihadın elle, dille ve kalbıl yapılanı olmak üzere çeşidi vardır. İnsanın malup olduğundan ilk cihat elle yapılanıdır, ondan sonra dille yapılan, dille yapılandan sonra da kalbıl yapılan cihat gelir, kalbe, iyilikleri tanımayıp kötülüklere karşı da cephe almadığında altüst edilir, böylece ters çevrilen su kırbasının içerisinde bir şey kalmaması gibi kalbitte iyilik namına bir şey kalmaz.